Allah'tan rabbimizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi al-alamin. Ve salatu sallam. ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve rahmetine. Allah'ın Malum Allah'ın rahmetine. Allah'ın rahmetine. Allah'ın rahmetine. Allah'ın rahmetine. Allah'ın rahmetine. Allah'ın ifadelerinde ise üzerinden Cenab-ı Allah'a itirazlar yönelten bir müşrikler topluluğuydu. Yönelttikleri itirazlardan birisi de tabi kendilerince itiraz, kendilerince bunların güya mantığı vardı. Oysa Cenab-ı Allah onların itirazlarını dile getirip akabinde onlara cevaplarını verince, itirazlarının seviye bakımından ne kadar aşağılarda ve hatta gülünç denilebilecek kadar bir vaziyette olduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak türlü türlü itirazları var. Evvela Kur'an-ı Kerim'i eleştirmek, daha doğrusu değerini düşürmek mahiyetinde sihirdir, şiirdir, beşer sözüdür dediler. Arkasından Kur'an-ı Kerim'in her gün veya daha doğrusu icap ettikçe bir bölümünün nazil olmasına itiraz ettiler. İşte bu Zuhruf Suresinin 31. Ayet-i Kerimesi de bu itirazlarını dile getiriyor. Cevap görüldüğü zaman veya cevap üzerinde düşünüldüğü zaman itirazlarının ne kadar basit ne kadar sıradan olduğu da daha iyi anlaşılıyor. Diyor ki, diyorlar ki itirazlarında. Estağfirullah. Ve kalû ve dediler ki Lev la nuzzile hâzel kur'ânu alâ min al karyeteynî azîm. Ve onlar bir de şöyle dediler. Bu Kur'an iki kasabadan büyük iki kasabadaki birer büyük şahsiyetten birisine. Yani iki tane kasaba var onlara göre. O zaman için o Hicaz bölgesinin büyük şehirleri ve bu önemli şehirlerden birer insanlar, birer kişi vardı. Bunlardan birisine diyor indirilmeli değil miydi diyorlardı. Çünkü onlara göre Muhammed'e değil, Muhammed bu işe layık değil. Niçin? Çünkü onların standartları oldukça sıradan ve basit standartlar. Evvelim zengin olmalı, çoluk çocuk sahibi olmalı, efendim sözüne itibar edilir olmalı vesaire vesaire. Bunlar arasında dürüstlük ahlak sahibi olması, mertlik, fakir fukaraya, muhtaca, dula çaresize yardımcı olmak gibi erdemler pek yok. Varlıklı olacak, sözüne itibar edilir olacak gibi. Kimdi bu iki kasaba hangileriydi bu iki şehir? Biri Mekke, biri Medine. Peki bu iki büyük kişi kimler? Rivayetlere göre Ebu Cehil'in amcası birisi Mekke'den El-Velid bin El-Mughire Taif'teki adam ise Ebu Mes'ud Urve bin Mes'ud Es-Sakafi'dir. Yani Urve bin Mes'ud Es-Sakafi Ebu Mes'ud onun künyesi, oğlunun da adı Mes'ud veya Ebu Mes'ud künyesi ile şehidiliyor. Onlara göre Muhammed'den ziyade Aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim bu iki kişiden birisi de indirilmeliydi. Şimdi Kur'an'ı indiren o kelamın sahibi ne akıl veriyorlar. Tamam bu mucize kelamın sahibi Allah olabilir ama Allah burada isabetsiz bir seçimde bulunmuştur. Bu kelamını Muhammed'e indirmekle dercesine. Yoksa niye bu iki insanlardan birisini bu iki kasabadan büyük bir şahsiyete indirilmesini teklif edeceklerdi? Rivayetler bunlar üzerinde çoğunlukla yoğunlaşıyor. Başkasını da kastediyor olabilirler. Burada önemli olan onların Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'in üzerine indirilmesi için uygun bir kişilik olmadığını söylemeleridir. Şimdi bunu tespit edebilmek için evvela onların konumlarının bu ilahi buyrukların muhatabı olarak onun gereklerini yerine getirmek durumunda olmamaları gerekiyordu. Oysa bu hadlerini aşıyor. Bu onlara düşen bir şey değil. Bu kitabın, bu vahyin kime indirileceğini tespit ve tayin etmek onları aşan bir şeydir. Bu onların hakkı değildir bunu tespit etmek. Değil tespit etmek bu konuda bir şey düşünmek, bir şey söylemek hakları hiç yoktur. Onun için niçin İndi öyle indirilmeli değil miydi? Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in onlara buna rağmen verdiği son derece harika ve ikna edici cevaba bakalım. Diyor ki, "Ahum, yaksimuna rahmet Rabbik." Onlar hadlerini aşıyorlar diyor yani. Soruşu, Rabbinin rahmetini onlar mı pay ediyorlar? Bu rahmetin içerisine başta ilahi vahiy olmak üzere geçimleri, maişetleri, varlıkları, evlatları, sahip oldukları ve olmadıkları her şey dahil. Bunu onlar mı pay ediyorlar? Bunu pay etmek onların hakkı mıdır? Onların yetkisinde olan bir şey midir? Cevap belli. Hayırdır. Nitekim Hayır cevabına gerek kalmadan Cenab-ı Allah sorunun cevabını ifade edildiyse de vererek onların bu Kur'an bu iki büyük şehirden iki büyük şahsiyetten birisine indirilmeli değil miydi sorularının ne kadar tutarsız yersiz böyle bir itirazın son derece anlamsız olduğunu ortaya koymaya da yetiyor. Ehum yaksimune rahmet Rabbik dedikten sonra Rabbinin rahmetini onlar mı pay ediyorlar? Nahnu qasemnâ beynehum me'işetehum fil hayâti dünya. dûnya Bir defa Kur'an gibi bir rahmete göre farklı ve değişik bir rahmet olan bütün insanların hatta diğer canlı mahlukatın istifade ettikleri bir Yaşama vesilesi olan rahmet var yani rahmetin kapsamına giren bir rahmetin bir rahmet türü vardır ki bunun kapsamına Yeryüzündeki mevcudatın varlıklarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan esbaptır sebeplerdir Ve Cenab-ı Allah bunları eşit olarak dağıtmamıştır bu sebeplerden her birisine bir miktar vermiştir. Kimisine az, kimisine çok, kimisine ikisi arasında gidip gelen çeşitli vesilelerde. Nefes bile Allah'ın rahmetinin bir paylaşımıdır. Kimisinin nefes sayısı yani ömrü az, kimisinin orta, kimisinin uzun, kimisinin daha uzun, kimisinin daha kısa. Kimisi nefeslerini, Rahat ve afiyet içerisinde alır, bir süre böyle alır, bir süre böyle alamaz vesaire. Rahmetin göstergeleri o kadar pek çoktur ki, dünya maişetini, hayatının idame etmesi için gerekli rahmet. Sayısız ve bunların paylaşımı da sayısız. Her insanın, rahmetin her bir dalından, Payı diğerinden farklıdır. Ve bunları bir paydan vardır. Dilediği gibi, iradesi gibi. Onların bu konuda bir payları var mı? Bir yetkileri var mı? Yok. Peki niye bu kadar çizmeden yukarı çıkıyorlar? Niye bu kadar hab bilmez oluyorlar? En basit bir hayat sebebi olan bir rahmet, bir nimeti bile pay etmekte. En ufak bir yetkiye, imkana sahip değillerken nasıl olur da bunları bir an için unutuyor ve kalkıyorlar? Kur'an-ı Kerim rahmetini paylaştırma yetkisini, selahiyetini kendilerinde görüyorlar. Kısacası bunun adı nedir? Had bilmezliktir. Hadsizliktir. Avami ifadesiyle terbiyesizliktir. dünya hayatını, dünya maişetlerini, geçimlerini biz kendi aralarında pay ettik. Bu kadar basit bir şeyde bile onların yetkileri yok. Nasıl olur da Kur'an gibi bir vahiy rahmetini kullar arasında onlar pay edecekler? Ve rafa'nâ bağdahum Ve biz onların bir kısmını diğer bir kısmına göre derecelerle yükselttik. Evet. Kimisi diğerine göre az mertebede yüksek, kimisi çok mertebede yüksek. Aralarında fark var. Her birisinin ayrı bir derecede, her birisi ayrı bir mertebede. Bu da Allahü Teala'nın ilminin, takdirinin Gücünün, kuvvetinin, kudretinin mutlak ve hiç kimse tarafından bunlara had ve hudut çizilemeyeceğinin bir göstergesidir. Siz hangi selahiyetle kalkmış, bu gibi hususlarda en ufak bir yetki bile sahibi değilken kalkıyor ve vahiy nimetini pay kalkışıyorsunuz. Peki niçin Cenab-ı Allah bu maişet geçim farkını seviyelerini farklı kılmış? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّا Onların bir kısmı diğer bir kısmını iş gördürecek ekip edinsin diye. Aslında insanlar insaf ve adaletli bir şekilde düşünürlerse şu kainatta herkes diğerine hizmet üretir. Başkasının kendisine hizmet ettiği görülen kişi bile hakikatte o kendisine hizmet edenlerle birlikte başkalarına hizmet üretir. Ve insanların bu şekilde karşılıklı olarak hizmet üretmeleri ve hizmet değişimleri, mübadeleleri nedir? Hayat düzeninin varlığını ve devamını sağlayan bir husustur. Eğer bütün insanlar aynı niteliklerde ve imkanlara sahip olsalardı hayatları nasıl idame edecek? Ama Cenab-ı Allah öyle bir yarattı ki öyle bir düzen verdi ki eşyadaki cisimlerdeki gezegenlerdeki, yıldızlardaki veya atomlardaki uyum ve sistemin bir benzeri insanlık camiasında da kurulmuş vaziyettedir. Her giden geçen gün biraz daha karmaşık bir hal alan İnsanlar arası ilişkiler Aslında Aynı zamanda insanlık hayatının da idamesi için Bir zarurettir Ben Hayatta kalabilmek için bir şeyler üretmek zorundayım Ürettiğimi Satarak ...kar elde etmem gerekiyor. Bir başkasının... ...benim ürettiğimi alabilmesi için... ...onun da bir şeyler üretip bir şeyler satabilmesi gerekiyor. Bu bazen emek olabilir ürettiğimiz. Bazen... ...bir eşya, bir malzeme olabilir. Dolayısıyla... ...netice itibariyle her birimiz aslında şu insanlık camiasının sisteminin devamı için üzerimize düşen bir şeyler yapıyoruz ve dolayısıyla Ahmet Mehmed'e Mehmet Ali'ye Ali, Ali Veliye bu şekilde böyle bir hizmet karmaşası ifadesinde ise örgüsü ve nizamı bu örgünün meydana getirdiği veya ilk anda karmaşa görünen bu halin ortaya çıkardığı bir düzen var. Keşke bu sistem ayrıca bir de insanlar tarafından hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde sürdürülseydi de insanlar birbirlerinin hizmetlerini, emeklerini, haklarını sömürmeselerdi, zulmetmeselerdi. Veya birileri ciddi bir emek harcamadan ...başkalarının emeklerinin üzerinden fazla kar sağlamamış veya üretimleri üzerinden sağlamamış olsalar. Bunları örnek, örneklendirmeye gerek yok. İyi kötü bu dünyadaki maalesef kurulu son derece adil olmayan hiçbir şekilde adil olmayan bu ekonomik sistemin ki buna kapitalizm deniyor... Birilerine göre tarihin sonu deniyor. Birilerine göre medeniyetlerin en nihai sınırı deniliyor. Birine göre beşeriyetin artık varacağı son nokta budur. Ve bütün dünyaya hakim olması gereken global sistem ve anlayış budur deniliyor. Deniliyor da deniliyor. Fakat bütün bu denilmeler onun adil olmamasını, olmama özelliğini ortadan kaldırmak. Niçin adil değil? Veya niçin adil olamıyor? Adil olamıyor. Allah'ı unutan Allah'ı ifade yerindeyse hayatına egemen kılmayan burada bahsettiğimiz Kur'an şuna buna indirilmeli denilerek Beşeriyete kendilerince kendi ürettikleri sistemlerle nizam vermeye çalışanların o 14 asır öncesinin o misali olan günümüz görülen görünmeyen bilinen bilinmeyen bu sisteminin arkasındaki güçler Allah'ı ve ahireti hedef almadıkları için Allah rızasını ve ahiret mutluluğunu hedef almadıkları için çok rahat bir şekilde sömürü ile, kanla, irinle beslenen bir sistem üzerinden onlar parsalarını toplayıp yaşayabilmektedirler. Yani Allah'ın rahmetinin paylaşımını ifade yerindeyse bozarak, ihlal ederek bu rahmetin insanlık için azapma dönüşmesinin vesilesi oluyor. Yoksa Cenab-ı Allah'ın gerek lütuf olarak vermiş olduğu rahmet ve gerekse bu rahmet lütfunun nasıl paylaşılacağını ve nasıl hayata insanlar arasında tevzi edilip adil bir şekilde dağıtılacağını öğreten Kur'an rahmeti birbirinden ayrıldığı için Allah'ın hayata, hayatın idame etmesine vesile kıldığı rahmet günümüzde insanlık için bir sömürü, bir zulüm, bir haksızlık aracı haline dönüştürülebilir. Kur'an-ı Kerim'in bir başka yerinde belirtildiği gibi yeryüzünde insanların Sağlıklı ve adil bir sistem içerisinde yaşayabilmeleri için kitabın ve mizanın kitabın ve mizanın demirin kontrolünde hakim kılması icap ediyor. Kitap adaletin ölçüsü, adaletin kendisi nasıl kimler kimlerin neyi hak ettikleri, mizan da o adaletin ölçüye uygun bir şekilde dağıtılması yani ifadeniz ise İslam'ın hukuki sistemi ahlaki sistemi inanç sisteminin tamamı Demir ise bu kitaba ve mizana riayet etmeyenlerin gerektiğinde hizaya gelmelerini sağlamak için kullanılacak olan yine Gücü, sınırları, kitap ve mizanla tayin edilmiş olan ifade elindeyse devlet otoritesidir. Beşeriyet işte günümüzde bundan mahrum. Bundan mahrum oldukları için Cenab-ı Allah'ın aslında insanlık hayatının idamesi için koymuş olduğu görev paylaşımı ve bu görev paylaşımı neticesinde insanların sağlamaları gereken, elde etmeleri gereken imkanların adil bir şekilde paylaşılmayışı böyle bir zulüm, sömürü düzenini ortaya çıkmıştır, çıkarmıştır. Ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecme'ûn Allah. Söylediklerimizle daha doğrusu Kur'an bizim söylediklerimizi yönlendiriyor zaten. Kur'an'dan mülhem konuştuğunuz zaman siz Kur'an'ı, Kur'an sizi ister istemez ifade elde ise onaylıyor. Rabbinin rahmeti onların toplaya geldiklerinden daha hayırlıdır. Nasıl ya? Yani? Onlar Allah'ın rahmet olan dininin maişet için yaratmış olduğu ilahi rahmetin paylaşımını dine göre yapmayacak olurlarsa onlar kendi heva ve heveslerine göre bu maişetin imkanlarını tekerleştirmiş oluyorlar. Kendilerine hasretmiş oluyorlar. Ve böylelikle Beşeriyet arasında Günümüzde gördüğümüz gibi hiç de adil olmayan sistem ortaya çıkıyor Biz Müslümanlar Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaştığı için söylüyorum Elbette Kurban ibadetimizi yerine getirirken en adil şekilde elimizden geldiği kadar Belki ete en muhtaç insanlara ulaştıracağız. Fakat burada bu işi yapmakla kalmamalıyız. Arkadaş bu insanlar neden kurbandan kurbana hata onların ancak çok küçük bir cüz'ü. Müslümanların kendilerine ulaşabilecek olanları kurbandan kurbana et görebiliyorlar. Niçin açlar? Niçin çıplaklar? Niçin sefiller? Onları aç bırakan, çıplak bırakan, sefilliğe sefalete mahkum bırakan bu çağdaş zalim sistem ve karşı Müslümanlar olarak bizim de çözüm ve alternatiflerimizi geliştirmemiz, ortaya koymamız ve bütün imkanlarımızla, gücümüzle de hızlı bir şekilde bunu en doğru bir şekilde tatbikata koymamız lazım. Kim ne derse desin, bugün Amerika'nın önderliğinde, Yahudiliğin ifadelerinde ise dinamizmiyle veya arka planını teşkil eden kapitalist ve sömürgeci felsefesiyle, aklın hayalin almayacağı, alamayacağı kadar müthiş bir imkan ve servet dağılımının adaletsizliği, dağılım adaletsizliği. imkanların adil olmayan bir şekilde dağılımı mevzubahistir. Bu zalim ve sömürü sistemi beşeriyete hakimdir bugün. Ve bir şekilde Beşeriyetin adeta imkanlarını bir kara delik gibi adeta sürekli olarak kendisine çekiyor ve kendisine cezbediyor. Ve insanlık bunun karşısında çaresiz. Hep haberleri duyuyoruz arkadaşlar kardeşlerim. Neredeyse Karadeniz'in dibinde. Göçmen cesedi veya göçmen ceset mezarlıkları olmadık kalmadı karış kalmadı neredeyse. Niye bu insanlar niçin Akdeniz'de ölüyorlar? Ve en önemlisi neden Akdeniz'i aşmak istiyorlar? Ve en önemlisi niçin bu hale geldiler? Ve bundan da önemlisi insanların Akdeniz'e gelip gemileri, botları vesaireleri delinerek veya devrilerek veya kasten ölüme terk edilerek açlıktan, çaresizlikten, sefaletten, hastalıklardan ölüme mahkum olmalarının sebebine bu netice niçin? Bu netice niçin? Batının bu sömürü çarkının özellikle 1500'lü yıllardan itibaren adım adım gelişen ilerleyen kapitalizmin sömürü çarklarının bu hale gelmesinin Müslümanların elbette yerlerinde saymaları veya hatta gerilemelerinin payı çok büyüktür. Merhum Hasan el-Venna Ebul Hasan Ali el-Nedvi'nin telif ettiği ve belki de ilk telif ettiği kitabı ve kitaplarından birisi Türkçe'ye bir iki defa tercüme edildi. Mâ zâ khasirel âlemû bin hitâtil müslimîn Müslümanların gerilemesiyle veya çöküşüyle dünya neler kaybetti? Dünyanın kaybettiği nedir? Dünya adaleti kaybetti. Müslümanlar tarih sahnesinde gerilemekle, çökmekle sadece kendileri mazlum olmakla kalmadılar. Sadece kendileri sömürülmeye maruz kalmakla kalmadılar koruyucusu oldukları bir zamanlar, sömürülmelerine en azından imkan tanımadıkları koca bir Afrika'nın, koca bir uzak doğunun himayetisi olmadığı için, Müslümanlar artık onları himaye edemedikleri için sömürüldüler ve beşeriyet çöktü. Ha batı kalkınmış mıdır? Maddi ve imkanlar bakımından eğer kalkınma ya o açıdan bakılacak olursa doğru. Fakat batı insanlık açısından çöküşün en dibindedir. İnsanlığı, adaleti, insafı, ahlakı ve en önemlisi... Bencilliğin karşıtı olan isar dediğimiz veya eski dilde diğergâmlık dediğimiz başkasını düşünme, başkasına bir şeyler yapabilme, başkası için yaşayabilme erdemini kaybetti. Bunu Bu yönüyle batı insanı aslında iflasın en dibindedir, çöküşün en dibindedir. Batı, kapitalizmin, servetin arkasından, zenginliğin arkasından, ifade yerinde ise arkasından soluyan aç köpekler gibi kemiğin arkasından koşmakla erdebi unuttu. Ve o seviyeye düştü. Onun için Müslümanların sahip oldukları inanç ve din onlara büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evvela biz beşeriyetin kanayan acil yaralarını sarmakla mükellefiz. Evet. Afrika'da açlıktan, sefaletten ve haliyle cehaletten İslam ümmeti için de mevzu bahis maalesef. Kanyan yaralar çok. Fakat batının da batının da kendisini ayakta tutmaya ihtiyacı olan kendisini insan olarak keşfetmek için zorunlu olarak bilmek ve farkında olmak zorunda olduğu bir ahlak, bir erdem, bir üstün değerlere ihtiyacı var. Bunları fark etmeye ihtiyacı var. Orta çağda kilise belki bir takım değerleri temsil edebiliyor ya muhafaza edebiliyor. Fakat kilisenin özellikle Önce kralların arkasından sermayedarların da emrine girmesiyle kilisenin de artık batıya erdem namına verecek bir şeyi kalmamıştır. Son zamanlarda Kanada'da çıkan toplu çocuk mezarları bunların işte şu kadar yıldan beri devam eden bir sefaletin bir göstergesidir. Serebralisa şu kadar yılıncının katliamının, şu kadar yılını kutluyoruz. Daha doğrusu anı, anılıyor daha doğrusu kutlama güzel bir kelime olmadı. Ve batının gözü önünde ceryan etti. Çok iyi hatırlıyorum bir basın toplantısında o zaman Bill Clinton'dı. Amerikan Cumhurbaşkanı. Efendim işte Bosna'ya müdahale etmeyi düşünmüyor musunuz? Biz dünyanın jandarması değiliz demişti. Amerikanın hinliyi daima her şey bittikten sonra o her taraf yorulduktan sonra en büyük parsayı kapmak ve himaye etmek istediklerini himaye etmek, kollamak istediklerini kollamak İmha etmek istediklerini de imha etmek için devreye girer. Özellikle birinci dünya savaşından ve öncesinden itibaren bugüne kadar Amerika'nın bu gibi meselelerde işlediği budur. Amerika gider bir İslam son 90'lı yıllardan bu yana gördüğümüz bu bir İslam toprağını bir İslam beldesini Irak'ı mesela istila eder. Irak'a güya demokrasi getireceğim der vesaire vesaire arkasından bir mezarlık bırakır. Koca bir ülke mezarlığa dönüştür. Birbirini yiyen birbirini öldüren bir topluma dönüştür. Afganistan'ın da şu anda bu hale geleceğinden korkulabilir. Yemen'i ne hale getirdiler? Görünüşte işte vuruşanlar Suudi Arabistan'la Husi'ler perde arkasından İran vesaire falan. Onları bu hale getirenler kimler? Şöyle 15-20 yıl gerisine gidin. Önce o bölge Aden Körfezi'nin güneyi vesairesi deniz kısmı yani Kızıldeniz'in girişi önce teröristlerle güya onların ürettikleri Teröristler devreye sokuldu. Arkasından arkasından iş buralara kadar geldi. Diyeceğim şu, bunlar Allah'ın rahmetini azaba dönüştüren zalim sistemlerin kuklalarıdır. İslam'ın adaletine Müslümanlar kadar bütün beşeriyet muhtaç. Bütün beşeriyet, en az Müslümanlar kadar İslam'ın adaletine, İslam'ın diriltici nefesine muhtaç bulunuyor. Dolayısıyla bunun farkında olmak zorundayız. Mesuliyetimizi idrak etmek zorundayız. Bunun için her Müslüman, ben Müslüman devletiyim diyen her devlet, İslam'ın kendisine eğer varsa tabii kendisine yüklediği sorumlulukların neler olduğunun farkında olmalı ve bu sorumlulukları yüklenebilecek şekilde kendisini hazırlamalıdır. Dediğim gibi Müslümanlar yalnız kendilerinin mesuliyetiyle Allah'ın önüne çıkmayacaklar. Allah'ın önünde yalnız kendileri adına mesul olmuyorlar. Çünkü biz vasat bir ümmetiz. İnsanların şahitliğini yapacak bir ümmetiz. Yapan bir ümmetiz. Bundan sorumlu olan bir ümmetiz. Peki neyin şahitliğini yapacağız? Ya Rabbi karınca kadar bir şeyler yaptık falan. Acaba Allahü Teala... Bu karınca kadarınca yaptığımızı söylediğim şeyi de kabul edecek mi dersiniz? Geçerli bir mazeret olacak mı bunlar? Ne kadar kurtarıcı olabilecek? Bunlar üzerinde gerçekten durmamız lazım. Çoğu kimse bunları da düşündüğü zaman bir açmaz sarmalına düşüyor. Fakat öyle olmamalı. Kesinlikle öyle olmamalı. hakkından gelmek zorunda olduğumuz problemlerin yığın yığın ve devasa olması bizim için daha kamçılayıcı olmalı. Daha çok gayrete getirmeliyiz. Daha çok üzerinde durmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Daha çok gayret etmeliyiz. Zamanımızı daha iyi kullanmalıyız. Kendimize daha çok gelmeliyiz. Kendimizi ve yenmek zorunda olduğumuz şu İslam'a aykırı şartları geriletmek zorunda olduğumuz şu şartları çok iyi bilmek zorundayız. Bunların nasıl üstesinden gelebileceğimizin hesabını yapmamız gerekiyor. Sonunda biz beşeriyetin tamamını hidayete getirebilecek miyiz? Yok öyle bir şey. Ama bir zamanlar İslam Dünyanın nizamının merkezi ve mihen noktası. Dünya nizamı İslam ülkesinden, İslam ümmetinden sorulurdu. Dünyanın nizamı tekrar bizim kontrolümüze geçmek durumundadır. Dileyen iman eder, dileyen etmez. Kimseyi zorlamayız. Biz İslam budur deriz ama Müslümanlar olarak da yerimizi bilmek, sorumluluklarımızı bilmek ve yerine getirmek zorundayız. Nitekim 33. ayet-i kerime de bunu söylüyor, işaret ediyor en azından. "Ve lev la en yekuna en-nasu ummeten vahide, leca'alna limen yekfuru bir-rahmani libuyutihim min fiddatin ve ma'arij 'aleyha yadhharun." Eyer insanlar bir tek ümmet yani küfür üzere birleşen, ittifak eden, mutabık kalan bir tek ümmet haline gelmeyecek olsaydı o zaman biz de Rahman'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını gümüşten yapardık üzerlerine tırmanacakları, çıkacakları, merdivenleri de öyle yapardık. Ayrıca وَلِبُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ وَزُخْرُفًا Evlerine öyle kapılar, aynı şekilde üzerlerine aslanacakları divanlar, sedirler ve hatta güzel güzel mücevherat, süsler özel anlamıyla zuhruf kelimesinin Altınlar verirdik. Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi Allahu Alem aynı zamanda günümüz maddi değerlerin zirve yaptığı bu maddi ve maddeye tapan uygarlığın ne kadar sefil ve Allah nezdinde Dolayısıyla Allah'ın Ölçü ve değerlerine göre Ölçü değerlendirenler nezdinde Ne kadar değersiz Veya değer, gerçek değerlerinin Olması gerektiğini Ortaya koyan bir ayet-i kerimedir Çünkü Hemen arkası da şöyle geliyor Bu önemli Ve in kullu zâlike lemmâ Metâ'ul hayâti dünyâ Şüphesiz bütün bu sayılanlar ancak dünya hayatının bir meta'ı, bir faydasıdır. Ahiret ise Rabbinin nezdinde takva sahiplerine aittir. Bu ayet-i kerimeleri nasıl anlayacağız? Biz dünyanın güzelliği, süsü, eşyası, meta ile hiçbir şekilde ilgilenmeyip Kendimizi ahirete doğru, ahirete vereceğiz, dünyayla hiç ilgilenmeyeceğiz. Hayır, öyle değil. Aksine şu yanlış kullanılan dünya metaını ki dersimize başlarken ayetin mevzu bahis ettiği, Allah'ın paylaştırdığı maişeti ki ona rahmet diyor aynı zamanda. Bu rahmetin adil olmayan paylaşımını ahireti dikkate alarak dünyada paylaşmayı ve paylaştırmayı hedef almamız gerektiğine işaret ediyor. Bir daha tekrar edelim. Bu ayet-i kerimeler bizlere gerek geçmişte gerek günümüzde ahiret unutulduğu için adaletle gerçekleştirilmeyen ve Allah'ın maişeti idame ettirmek için yaratmış olduğu rahmetin adil olmayan paylaşımının ahireti dikkate alan, ahireti esas alan, ahireti hedefleyen bir tarzda dünyada son derece adaletli bir şekilde paylaştırılmasıdır. Bu olsa bugün dünyanın kuzeyi ile güneyi Doğusu ile batısı arasındaki bu adil olmayan manzaralar ortaya çıkmazdı. Bu adil olmayan, bu zalim şartların, dabdar şartların ortada olmasının en büyük sebebi insanların ahireti unutan bir dünyaya taparcasına ahiret yokmuşçasına Sımsıkı sarılıp, arkasından koşmalarıdır. Bunun başka bir sebebi, başka bir yolu yoktur. Tek izahı bu. Materyalist veya laik veya İslam dışı, ideoloji ve sistemler ile, İslam arasındaki bu açıdan zaten en büyük fark buradadır. İslam, Dünya, servet meta ve imkanlarını hedef olarak göstermez. Vasıta olarak gösterir. Hedef olarak gösterse dünya imkanları zulmün sebebi olur. Ben daha çok imkana sahip olayım diye başkasına zulmederim. ederim. Ve kimsenin gözünün yaşına bakmam. Çünkü o zaman karşıdaki de benimki gibi benim gibi olduğu için o da benim ele geçirmek istediğim imkanlara sahip olursa o da beni ezecek derim. Ama İslam öyle değil. İslam diyor ki senin sahip olduğun imkanları hangi yollarla elde edeceğin ve hangi yollarla bu imkanların insanlık arasında adaletli bir şekilde Dağılıma tabi tutulacağının ölçüleri vardır. Bunun için Allah'tan korkacaksın, helalden kazanacaksın, sömürmeyeceksin, başkasının imkanlarını kendi lehine kullanıp o imkanların sağladığı azami faydayı kendine ayırırken, onun imkanlarının sana akmasını devam ettirmek için. Kıdım kıdım ona bazı menfaatler vermek faiz ve hatta yerine göre sigorta sistemi ve buna benzer kapitalizmin bütün dalavereleri bu şekildedir. Aziz kardeşlerim biz gerçekten Erdem fakiri fakirlik bir tarafa müflisi bir dünyada yaşıyoruz. Ça hakim olan medeniyet, erdem ve faziletlerini tüketmiş, bitirmiş bir medeniyettir, bir uygarlıktır. Bizler, beşeriyete yeniden şekil vermek isterken, beşeriyeti İslam'ın istediği medeniyet formatına sahip ve ona sokmak ifade edindeyse, girmesine yardımcı olmak isterken, işe evvela birbirinin zıttı gibi olan gerçekte birbirini tamamlayan dünyanın değer olarak ne olduğunu doğru olarak öğretmemiz ahiretin de değer olarak ne olduğunu öğretmemiz ve kısacası hikmetli bir şekilde ifade edildiği gibi dünyanın ahiretin tarlası olduğunun bilincinde imanı, imanı ni değerleri her şeyin belirleyicisi olarak gören üstün bir ahlak ve bu ahlakın sebep olacağı beşeri ilişkiler ve üretim ve dağıtım mekanizması ve felsefesinin beşeriyet için biricik kurtarıcı yol olduğunun farkında olmamız icap ediyor. Durum bu vaziyette olduğu için Kur'an-ı Kerim çoğunlukla bir hep okuruz, söyleriz, biliriz. Efendim Mekke'de ayeti kerimeler inen sureler, ayetler çoğunlukla iman ve ahlak esasları üzerinde durur. Kıssalar da bir manada buna hizmet eder. Niçin? Çünkü iman ve ahlak eğer bir felsefenin, bir inancın, bir uygarlığın doğru olması şartıyla temelini teşkil ederse onlar üzerinde kurulacak olan medeniyet de doğru olarak yükseler. Nitekim Mekke'de bu şekilde temellendirilen İslam medeniyeti Medine'den başlayarak Endülüs'e kadar Semerkand'a kadar, İstanbullara kadar, Fas'a, Magram'a e kadar, Endonezya'ya kadar müthiş semerelerini vermiştir. İnsanlığın yeniden İslam'a dönmesi için o ifadelerinde ise diriltici defersi üflemek durumunda olan bunun mesuliyeti üzerinde olan kimseler bizleriz. Yüce Rabbim'den bu müstesna vazifeyi her birimiz üzerine düşen kadarıyla yerine getirip ifa etmeyi nasip ve müessar kılmasını miyaz ederiz. Önümüzdeki ders inşallah bu surenin yani Zuhruh suresinin 36. ayet-i kerimesinden itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Rabbimiz bizlere faydalı olacak öğrettikleriyle yararlanmayı ve yararlanacağımız şeyleri bize öğrenmeyi nasip ve eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.